Değerli arkadaşlar, sizlerle beraber şeyhül İslam Muhammed İbn Abdül Vahhab i̇bn Süleyman El-Tabimi'nin kitab Tevhid anlı eserini şerh etmeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz bu kitabın ikinci dersi olacak. Geçen <gülüyor> hafta kitabımızın ilk bölümünü, kitabımızın ilk babının e, bir kısmını alabildik. Geri kalan bir kısmını tamamlayamamıştık. Kaldığımız yerden inşallah bugün <gülüyor> devam edeceğiz. Ama önce ezberleriniz var mı? bu tevhide ezberlemeye çalışan ayetleri, delilleri ezberleyen. Herhalde burada yok. Belki Hollanda'da vardı. Neyse, bunu soralım. Müellif bu vaptta, hafta bir almış olduğumuz bu vaptta dinlerin ve insanların yaratılma gayesini, neden yaratıldıklarını açıklayan. Buna dair olan bir ayet dikkatli miştik. Neydi bu ayet? o ayet? Allah'ın, Ben insanları ve cinleri ancak ve yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu ayet Allahu Teala'nın Allah Allah insanları ve cinleri yaratma gayetinin, onları yaratma <gülüyor> düşmesinin ne olduğunu açıklamakta, ortaya koymakta. Buradaki illa liya'mudun ayetini selef nasıl tessir etmekteydi? illa <gülüyor> livahidun ne yapsınlar beni? <gülüyor> Tevhid etsinler. Yani buradaki ibadetin manası yalın mana olarak sadece ibadet etmek değil. ibadetle birlikte ne olacak? Tevhid olacak, birleme olacak. Yani mağbud olarak, me'luh olarak ibadet edilen olarak Allah ne yapılacak Tevhid edilecek. Ne demek tevhid edilmesi? Birlenmesi. Yani ibadetin her türünde, ibadetin tüm alanlarında ne yapılacak Allah-u Teala bildirilecek. Sonra Müellif rahimahullah bizlere Peygamberlerin, Rasullerin gönderilme gayelerini gönderildiklerinden insanlara neyi anlattıklarını, neyi insanlara kalplerine, topluluklarına neyi davet ettiğini açıklayan ayeti zikretmişti. Bu ayeti ezberleyen var mı? Evet. Ve Evet. Ne diyor burada? Biz ne yaptık? Her ümmete bir elçi Evet. Onları uyasın diye. Ondan ne yapsın diye? Tausda elçi Allah'a ibadetin tausdan sakınmaları için. Evet. Ve lakin baksana ki, kendi ümmetin Rasul'üne neyemuzullah ve istenir Biz her ümmete, her bir kavme yalnızca Allah'a ibadet, onların yalnızca Allah'a ibadet etmelerini, onlara söylemeleri ve tausların da sakınmaları, kaçınmaları için. Biz her ümmete bir ne yaptıktık? Rasul <gülüyor> gönderdik, elçi gönderdik. Tağut'un tarifi neydi? Tağut'un tarifi Tağut nedir? İbadet. Sözlük olarak önce tağut nedir sözlük olarak? Söz, e, i̇badet olunan her şey tağut. Sözlük olarak Tugyan Tugyan'dan tuvyan. taga, tugyan, naban haddi aşan Dedik Evet e, şer'i manası İba, İbadet edilen her şey her yöne şey, yönümesi Allah. Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey tağuttur İddikay'ın şey, ne diyordu? ibadet ederek, itaat, i̇taat ederek veya e, itibar ederek hı. Hı hı. E, her şeyin haddi kulun aşmadır. kendisiyle haddi açtığı her şey nedir? Şey. Kulun kendisiyle haddi açtığı evet. itaat ederek, ibadet ederek ve itibar ederek, tabi olarak haddi açtığı her şey nedir? Sağuk'tu. Tamam, tamam. <gülüyor> Sonra mellif rahimahullah en ak suresinde olan ayetleri zikretmişti. Ve Nisaf suresinde olan ayeti zikretmişti. Daha sonradan ee, en Amsturptaki ayetlere ettikten sonra <gülüyor> bize Abdullah bin Musa'nın hadisini almıştık. Abdullah bin Musa'nın hadisi neydi arkadaşlar? Abdullah bin Musa kim? Allah'ın evet. kulları. Üzerinde de yanlış anlattığı bunlar. Dün. Bir şey bakmak isterse. Ne? Adi etme. On sözine bakmak isterse. İnşallah şu ayetler. Allah da şu ayetleri, da. Şu ayetleri de okusun demişti. neydi diyor Allah, Allah Rabbimiz? Ayetleri... Şey, ortak koşmayın Bunu kullar Allah azabına rabbukum aleykum Allah tusbihu billahi Allah tusbihu bihi şey'a. nedir Allahu taala'nın haram kıldığı şeyler Allah Allah'a hiçbir şey ne yapmamak, ortak koşmamak ondan sonra ayet-i kerime de hayır o an Bu benim benim dostu oldu tebariyhi ve la tebariyhi ve sule fetafarraku bikum an arkadaşlar Muhaddis Radiyallahu geldik bu hadis vesselam eşar'ın mekte ve arkasına da Muaz bin Cebel'e oturmaktaydı. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Muaz bin Cebel radıyallahu anhu diyor ki: "Ya Muaz, edri ma hakkullah 'alal ibad?" Ey Muaz. Allah'ın kulların üzerindeki hakkını biliyor musun? Fakat edersen, kitabın adı neydi? Bizim okuduğumuz kitabın adı. Allah Teala'nın hakkullah 'alal ibad. Allah'ın kulları üzerindeki olan hakkını açıklayan tabut tevhid. Tevhid tabu. İşte bu dikkat ederseniz biz müellifin bir özelliğinin demişiz, Müellif burada rahimallah bu kitapta zikrettiği hadisler ve ayetleri kafasına göre başı boş bir şekilde zikretmemiş, koymuş olduğu ana başlık olan tabut tevhide ve daha sonradan gelen bak başlıklarına uygun olarak ne yapmıştır? Her dilini dizmiştir, tensik etmiştir, düzenlemiştir. Ta i̇şte Ali soruyor diyor ya Muaz. ibad. Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun? Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun? Nedir? Ona hakkul ibadi ala Allah. Allah'ın üzerinde kullarına olan hakkı var. Bunu biliyor musun? Kulların da Allah'ın üzerinde bir hakkı var. Ne diyor Muaz bin Cebel? Allah ve resulü Allah ve ne var? Daha iyidir. Onlar Sonra aleihte selam söyleyici Hakkullah an ve la şeyen. Allah'ın kullar üzerine koyduğu bir hak var. Ona da istediğim şey var. O ne? Ben ya'budu. Allah'a ibadetmek. Ve la yushriku şeyen. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Eğer kullar Allah'ın üzerlerinde kendi üzerlerinde olan bu hakkını gerçekleştirdikleri takdirde allah Teala'nın kendi üzerine vacip kıldığı, gerekli kıldığı, kullarına fazilet gereği, ikramı gereği verdiği, ikram olarak verdiği bir hak var. Kullarına ki, bu hak da bir Benim kendi üzerime, sizin adınıza verdiğim bir haktır. Değil mi? Ehl-i Sûret böyle inanıyor yani allah Teala dilerse kendine bazı şey ne yapabilir? Vacip kılabilir, farz kılabilir. Dilerse bazı şeyleri kendine ne kılabilir? Haram kılabilir. Nedir Allah'a, hadisde? Sağ ibadeti nedir? İnni haramtu zulm inni haramtu zulmü ala nefsi. Ben zulmü kendin esmene kıldın. Bir Allah hala haram kıldım. Yani Allah Teala dilerse kendine bahsettiği haram kılar. Dilerse başkalarına kendine ne yapabilir? O açı kullanabilir. Ehl-i sünnet bunu bu şekilde inanıyor. Ne nedir Allah Teala'nın kullarına ikram olarak bahsettiği lütuf olarak bahsettiği Fazlı Kerem'iyle verdiği bu hak. Nedir bu hak? O da Diyor ki اَلَّا يُعَذِّبَ مَا لَا يُشِكَ بِهِ شَيْئًا Kendisine hiçbir şeyi ortak kosmen yapmak? Azap etmemek. Allah-u Teala'nın kullarına ikram ettiği, bahsettiği bir nimet. Diyor ki Muaz bin Devel anh Muaz bin Devel ne zaman vefat etmişti hatırlıyor musunuz? Geçen hafta söylemiştik. Muaz bin Devel Hizvi on sekizde. nasıl mesutu zile. Kultu ya Resulallah, efe la Bunu insanlara müjdeleyim mi? Yani bu müjdeyi, bu, bu mutlu insanlara vereyim mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor? La <gülüyor> tubeşirhum. Onlara ne yapma? Bunu <gülüyor> haber verme, müjdeleme. Niye? Fe <gülüyor> Onlar bunu duyarlarsa ne yaparlar? <gülüyor> Buna güvenirler. Bu hadise sıtları dayarlar belki amellerde gevşeklik yaparlar. Bu hadisi Duhar ve rivayet <gülüyor> etmiş Bu hadislerden ne yapmıştık? Açıklamıştık. Şimdi müellif rahimahullah müellif rahimahullah ondan sonra kitabu ı tevhidin her dâbının sonunda burada bazı meseleler zikrediyor. Mesail veriyor buna. Bu kitapta bu meseleler zikrediliyor. E, bu meseleleri inşallah bu şekilde elimizdeki Türkçe e, tezümelerden okuyacağız. Bu batta zikredilen, batta ifade edilen e, meseleleri, yani bunlar fayda bağımından, anlatılanlardan çıkarılan bazı hükümler. Onları burada e, okuyacak. Kimse hemen hemen, çoğu arkadaş kitap getirmemiş. Yani bu kitabı normalde elinizde bulunduğunuz lazım, bu okumanız lazım. Evet, Üstad Bülent. Oku evet, bakalım. İkrat çekilen konular. Bir, cinlerin ve insanların yaratılış gayesi ancak Allah'a ibadet etmeleridir. Evet. Bunu nereden çıkardık? 2- Allah'a evet. Allah ibadet ancak ibadet sayılan fiillerden hiçbirini başkası için değil yalnız Allah için yaparak onu birlediğimiz takdirde gerçekten Allah'a ibadet ve kulluk sayılır. Böylece Allah'a ibadete çağırmanın manası da onu ibadette birlemeye çağırmak olur ki işte Kureyş'in Resulullah s.a.v'in davetine karşılık onunla çatışıp kendisine düşmanlık etmesinin sebebi de hep bu olmuştu. Evet bir dakika. Ee, buradaki çünkü bu yani, mürekkelerin okuduğu şeydeki e şeyler, dikkat çekilen konular başka yerden ifade eden artı şeyler. Buradakine bakalım. Bunlar daha özgün haline yakın ifadeler. Evet. İki. İbadet ancak tevhiddir. Çünkü çekişme ve düşmanlık onun hakkındandır. Evet. Yani ibadet ancak tevhiddir. İbadetten maksat nedir? Yalnız insanların ibadet etmesi değil. Yani ben insanların cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattı mı? İnsanlar ve cinleri ibadet etmek için yarattım olarak söylesek ne çıkar bundan? Şöyle bir şey de anlaşılabilir. Yani insanlar Allah'a ibadet etsinler. Namaz kılsınlar, oruç kılsınlar, zekat versinler. Ama bunun dışında evliyalara da İbadet etsinler. Bunda bir ne yoktur? Bir beyis yoktur, bir çekiş yoktur. Anlaşılabilir. İbadetten maksat nedir? Tevhiddir. Evet. Üç. Tevhidi gerçekleştirmemiş olan kişi Allah'a ibadet ediyor değildir. Evet. Bu anlamda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ve la entum abiduna ma abud. Evet. Tevhidi gerçekleştirmemiş insan Allah'a abid olmaz. olmaz. Bilakis olmuş olur? Müşrik olmuş olur. Allah'a ibadet etmeyen veya Allah'la birlikte başkasına ibadet eden ne olmuş olur? Müslük olmuş olur, şirke düşürür, olur. Evet. Dört, peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet. Beş, peygamber... Evet. Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet neydi arkadaşlar? Onların kavimleriyle, yaşanmış oldukları toplumlarıyla, çelişki, çatışmaya düştü, çatışmaya düştü, tartışmanın yaşandığı, problemin meydana geldiği, bunu çözmek istedikleri ilk çöz şey neydi, hedef? Sadece Allah'a ibadet edilmekti. Yalnızca Allah'a ibadet edilmesi Ve ta ibadetten kaçınılması. Bütün peygamberler kalimlerinde öncelikle ne yaptılar bunu? Anlattılar. Evet. 5. Peygamber gönderilmemiş hiçbir ümmet yoktur. Peygamber gönderilmiş, gönderilmemiş, gönderilmemiş, kendilerine peygamber gelmemiş hiçbir topluluk yoktur. Bunlarla anlıyoruz. Evet. Evet. Altı tüm peygamberlerin dini tektir. Evet, tüm peygamberlerin dini bu nedenli uz. Ve lahat daha hiçbir kulli ummetin rasulen eylemudullah. Peygamberlerin ilk davet ettiği şey ne olmuş? Allah'a Allah. ibadet olmuş. Bakıyorsunuz Allah vaale diğer Buddha bahsederken, Muhsan bahsederken, bahsederken onların hakkında ne diyor? Onlar kavmına gelip ne diyor? Ya Ey kavmi eylemudullah. Ee kavmi ne yapın? Allah, Allah vaale. Maalekum min ilahin. Ma lekum. Ma lekum. Allah'tan başka bir ilah için evet. yoktur. Onların ne cevap ne? Ezi Benâ Allah'a vahde ve nezere <gülüyor> mâkâne ya'budu âbâ'una Onlar bu peygamberlerin budalıkına ne demişler? Bize babalarımızın ibadet ettikleri şeyleri terk ederek yalnızca bizleri Allah'a tek başına ibadet etmeye davet ediyoruz? Yani peygamberlere karşı çıktıkları nokta ne olmuş? Bu atalarımızın ibadet ettiği şeyleri terk etmeyi bizden İsteme. Yoksa hiçbir kavim peygamberine gelip genel manada özellikle Kureyş gelip ne diyorsun? Hangi Allah'tan bahsediyorsun? Hangi yaratıcından bahsediyorsun? Hangi yıldızlıklarından bahsediyorsun diye ne yapmamış? İsyanda karşı çıkışta bulunmamış. Evet. Meselelerin en büyüklerinden biri tağuta küfredilmedikçe Allah'a evet. ibadetin gerçekleştirilmeyeceğidir. Evet. Yani bu La İlahe İllallah'ın nefi ve ispatı olarak açıklamıştık. La İlahe kelimesi yani kelimenin i öndenir nefstir sonra ispattır. Yani allah Teala ibadete layıktır. Allah-u Teala ibadete hak ediyordu deyip de onun dışındakilerin ibadete hak, hak etmediğini ispat etmedikçe bir kimse ne yapmamış olur? Kelime-i gerçekleştirmemiş olur. Ya, tabi şunu demek insan için yeterli değil. Allah ibadete layıktır. Allah ibadete hak ediyor. Evet. İbadetimizi Allah'a yapmalıyız. Ama bakıyorsun ki adam diyor ki ama Başın sıkıştığı zaman şey, şeylerden de yardım alınabilir. Medet de tonulabilir. Şeylerden de yardım istenilebilir. Bu ne yapmamış oldu tavutu? İnkar, inkar etmemiş oldu evet. Bu anlamda yüce Allah şöyle buyurmakta. Fe men yekfur <gülüyor> bi tavuti, yu yu min billahi. Fakad semteke bil urwati'l mufada'a la fi ta'alaha. Evet. Vallahu <Evet. Evet. gülüyor> semi'u evet. Kim tavuta küfrederse Allah'a iman ederse kopmak bilmeyen bir kulpa sarılmıştır. Bakara Suresi 2.000'e evet. oldu. 8. Tağut, Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her bir şeyi kapsamaktadır. Evet, Tağut, Allah'tan başka ibadet edilen her bir şeyi yapmaktadır, kapsamaktadır. Evet. Enam Suresinde yer alan meskül 3 ayeti i kerimenin, hı hı. Selefi Salihin nezdinde gerçekten, üstün bir öneme sahip olduğu Evet, bu ayetleri açıkladık zaten. Evet. Bu üç ayette on mesele üzerinde durulmaktadır. Evet, orada on tane mesele vardır. Bunların en başında da şirkin yasaklanması evet. gelir. Sultan <gülüyor> şey yani. Aleykum Evet. İsra suresinde yer alan muhkem ayetlerde on sekiz mesele zikredilir. Hı -hı. Allah bunları zikretmeye la تَجْعَلُوا مَا اللّٰهِ إِلَٰهَا Evet, İsra suresinde allah hala Teala 18 tane mesele zikrediyor diyor. İsra suresine baktığınız zaman 22. ayetten 39. ayete kadar allah hala Teala bu 10 meselede, 18 meselede başladığı zaman diyor ki لَا تَجْعَلْ مَا اللّٰهِ إِلَٰهِ Allah'la beraber başka ilah ne yapma? edinme. Şayet böyle yaparsın فَتَقْعُدَ oturur kalırsın, yani oturur kalırsın mezmoomen kınanmış bir şekilde, mahzule terkedilmiş bir şekilde kalırsın. Aleyküm Ya senin hiçbir şey olmaz. Amellerin dahi Allah için yaptığın amellerin dahi seninle beraber olmayacak. Ya bu kureybal evvel zevet etmiş olan kişi imam Müslümin ondan zevet etmesine diyor. Aleyküm selam. Allah halal var. Ana ağaş suraş ya i anit silk kendisine silk uçanların Şirkeye ihtiyacı olmayanı benim. Kim bir amel işler, bir iş işler. O yaptığı işte beni başkasına ortak koşarsa ne yaparım diyorlar onu ve şirkini şirk koştuğu şeyi ne yaparım? Bırakırım, terk ederim. Yani yalnız bırakırım. Ayette bunu açıklıyor. Allah La tec'al me'allah ilahen ahar Allah'la beraber başka bir ilah edinme. Fetak'ude mezmûmen mehlûla Ahirette kınanmış olacaksın. Makzur olacaksın, terk edilmiş olacaksın. Yani Allah için yapmış olduğunu zannettiğin amellerin bile seni terk olacak. edecek. Allah ﷻ ﷺ dedi ki: Le in aşrakte, evet. şart, sif koşede olursan kim ediyor bunu Allah ﷻ ﷺ dedi ki: Le le le in aşrakte le yapma ne ameluk? Amelin ne olur? Şey Muşeker. Muşeker. Ve le tekunan ne minen? Kafirin. İsraille ulyanlar da olur. Evet, işte İslam Suresinde bundan başlıyor Allah Teala, devamda. Melatej al-malh ila hanahara, fatul kati cehenneme meluomen metbuura. Bu 39. ayette 22'den 39'a kadar sıralanmış oldu, bize bahsetmiş oldu Allah Teala'nın ayette. İşte anne size, babanızla işte e ayetlerde. Allah Teala ayetlerde bunların sonuncusunu bu ayetleri şöyle bitiriyor diyor ki: "Vallahi Allah ma'allah akar Allah Allah'la birlikte yine başka bir ilah edinme. Fatulqa fi Ne olursun? Cehenneme. Cehenneme atılırsın. Cehenneme konulursun. Nasıl? Meluman, yerilmiş, kınanmış bir şekilde. Bu ayetleri nasıl açıklıyor? Sanki hayvanlar nereye götürülüyormuş gibi suya götürülüyormuş gibi. hayvan suya nasıl götürülür? İtiş-kapış götürülür değil mi? Hı. Ama cennet ehli nasıl gidecek? Cennete nasıl girecek? Refde nasıl yani? İçeriden gelen heyetler gibi misafir gibi karşılanacak. İşte allah Teala ayetleri bu şekilde götürüyor. Kavulmuş ve kınalmış bir şekilde cehenneme götürülecek. Allah-u Teala koşar. Evet bu meselelerin ne derece büyük öneme sahip olduklarını bilgilendirmek için Yüce Allah evet. zâlike mimma evhâ ileyke rabbuke minel hikmet, minel hikmet. Evet. bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerindendir evet. on hak ayeti adı verilen ve haklarından ve haklardan bahseden Misa Suresindeki ayeti kerimeye gelince Yüce Allah vâbudullâhâ velâsus şükû bihî şeyhâ <gülüyor> Allah-u Teala'nın insanı söyletti ki müellif burununu zikretti Bu bazı alimler bu ayeti e, on hakkın hukukun zikredildiği ayet olarak açıklıyor yani burada ne var bazı hak hukuklar var kişinin üzerinde bulunan e, başkasına karşı yerine getirilmesi gereken hak hukuklar var bu ayetlere on hak e, on hukuku içeren ayetler de deniyor bazı alimler bu ayetlerle nasıl başlamıyor? Wa <gülüyor> abudulla ilk hak nerede senin üzerindeki ilk hak? Bu Allah'ın hakkı Wa <gülüyor> O da Allah'ın hangi hakkı? <gülüyor> Allahü Teala ibadet etmen. Nasıl bir ibadet? Wa la tuşikubhi şey. <gülüyor> Onu ona hiçbir şeyi ortak koşmadan. Sonra diyor ki ve bil walidini anne babaya iyilik ve bil qurbah wal yatama wal Sonra diğer hakkı var Allahü Teala Sayıyor. Ama üzerimizde bulunan en önemli, en büyük hak kimin? allah Teala'nın hakkı, tevhid hakkı. Evet. Resulullah'ın vefası esnasındaki vasiyetine dikkat çekilmiştir. Evet. Allah Resulullah'ın aleyhisselatü biz söyledik. ki ne yapmıştır? Normalde bir vasiyet çağat kalem isteyerek yazmamış. Vermemiştir. Ancak onun bıraktığı ne vardır? Bir vasiyet vardır. O da ne Allah'ın kitabı Kendisinin sünnetidir. Abdullah Mesut da burada ne alarak e, o hadiste zikretmiş olduğumuz hadiste. E, iştahat ederek anlamıştır ki bu ayetler nedir? Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bıraktığı vasiyettir. Evet. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkının bilinmesi. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkının bilinmesi. Muaz bin Celal'e sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam'ın sorduğu soruyu açıklaması. Evet. Yüce Allah'ın hakkını yerine getiren kulların Allah üzerindeki haklarının neler oldu? Evet. Yani sahip kullar olarak allah Teala'nın üzerimizde olan hakkını öğrendikten, bildikten sonra onu yerine getiresek Ondan sonra neyi öğreniyoruz? Allah'ın üzerinde var, bize vermiş olduğu bazı taklar var. Evet. Hadiste zikredilen tevhid karşılığında elde edilecek mükafatın birçok sahabi tarafından biliniyor olma. Bilinmiyor olma. Orada bilmiyor olma. Evet. Bu mesele sahabenin çoğu tarafından. Yani bu mesele derken dikkat edin. Bu hadis. Yoksa tevhid ehline verilecek mükafatların tevhid ehline Teviri gerçekleştiren insanlara verilecek müjdelerin birçoğu zaten Kur'an-ı Kerim'de de ne yapılıyor? Zikirliyor. Bu manada sahabenin bu konuyu kavramış olmaması imkansız. Müellifin burada zikrettiği ne arkadaşlar? Bu hadis. Bu hadisi sahabenin çoğu Bilmiyorum. bilmiyor. Nereden anlıyoruz? Bak, demiş, dedik ki size Muaz bin Cemel ne zamanlar vefat etti? Kisri yani, 18'de vefat etti. Kendisinden önce vefat eden birçok ne var? Sahabe var. Ebu Vakil var, Ömer var. Osman var, Ali var. Bunun üstünde çok tabiri, ileri gelen büyükleri var. Bu onların haberi olmadı. Nereden biliyoruz onların haberini olmadığını? Diğer bir batta da gelecek. Bundan sonraki bir batta bat gelecek inşallah. Diyor ki i mürük, bir tanesi. Muaz bin Cevel bu hadisi ölürken ne yaptı? Günaha girmemek için Söyledim. söyledi. Niye günaha girmemek istedi Muaz bin saklama günahına girmemek için. Ondan korktuğu için. Bunu söyledi. Yani ölümüne yakın, ölümü halinde bunu söyledi. Yani o zaman bu sahabeyi, bu hadisi, bu hadisi, sahabeyin çoğu ne yapamıyordu tam olarak, bu hadisi bilmiyordu, evet. Maslahat gereği ilmin gizlenmesinin caiz olması. Evet, maslahat gereği ilim gizlenebilir. Ve her insan her şey ne yapmak, ne yapmak, söylenmez, öğretilmez. Çünkü ne yapabilir? Yani sen bir adama bir şey öğretirsin Onun hayrına bir şahitine olacak da o, onu oradan gizle. Evet. Muaz radıyallahu anh'ın yapmak istediği gibi Hı. Müslümanı sevindirecek müjdeli haberleri vermenin müstahak olması. Evet. Yani birçok şeylerde zaten sahabesi müjdelemiş. Kimilerinin cennetle müjdelemiş. Yani müminin de bu vasıfların nitelenmesi lazım. Yani, mümin kimse yani kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine güzellikleri anlatan, onlara iyi haberler veren vasıflara sahip olmalı. Evet. Allah'ın rahmetindeki genişliğe dayanıp güvenmekten dolayı endişe beslemek. Evet. Yani bu dedi ki kul bu hadiste geldiği üzere dedi ki nasılsa allah Teala'ya ne diyoruz? yalnız ibadet ediyoruz. Ona da ortak koşmuyoruz. Ya şu sokakta geçen kadına bakalım Allah hiç şey Bizi affeder. Ya işte filan ee, esnek bir şey olmaz. Nasılsa tevhid ehliyiz dese helak olur arkadaşlar. Bu ilancı, bu fikri onun helakadayı ne yapabiliriz? Niye? Çünkü o ne yaptı? Reca kısmı. Yani allah Teala'nın Allah-u Teala'nın affedeceği tarafını sıfatını ne yaptı? Önde tutarak amelleri terk etmeye başladı, başladı. Helaka kadar gider. Öbür tarafta ne var? Korku. Sürekli allah Teala'nın kendini affetmeyeceği. Sürekli geist içinde olma. Bu da insanı nereye götürür? Yani böyle tek yere götürür. Harici düştüğü. götürür. Ama mümin nedir arkadaşlar? İki ölçüyü de, iki tarafı da Ölçülü tutandır, evet. Cevabını bilmediği bir soruya muhatap olan Allah daha iyi bilir der. Allah ve evet. Resulü daha iyi bilir. Allah ve Resulü daha iyi bilir Evet, evet. şimdi burada... Bu da Resulü yapmıyor mu? Şimdi, İlk <gülüyor> tabi kitabı tarif edeceksin. Yani burada bir şeydir, e, İlmey'in kitabını okurken, tabi bu yanlış bir ifade değil, açıklanacağımız üzere. Ee, onların olduğu şekilde onların yanıtına alır, bırakılır. Ee, yanlış bir şey varsa o sertidir. Şayet bir insan bilmediği bir şey kendisine soruluyorsa o insan ne yapabilir? Allah daha iyi bilir. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyebilir. Adile diyor ki yalnız Resulü daha iyi bilir. Yani Allah ve Resulü Resulüyle Allah'la beraber zikretmek diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında gidiyorlar. O vefat ettikten sonra doğru olan Söylenmesi gereken nedir diyorlar? Allah'u Allah alem. Allah daha Allah iyi bilir. Ve ayrıca şöyle bir tavsille ayrıntıya da gidiyor i̇l Mehri. Diyor ki yani Peygamberin hayatında yaşadığı dönemde olursa bile dense yani peki, ey Muaz yarın yağmur yağacak mı? Muaz diyebilir mi? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yani. Yani, çünkü bu kevni. Gayet. Yer yüzüyle alakalı bir şey. Kalple alakalı bir şey bu manada. Kevni işlerde sadece ne denir? <gülüyor> Allah'u a'lem, Allah'u <gülüyor> a'lem. Ama dense ki, fıtr sadekası altın olarak, gümüş olarak verilir mi, o zaman ne denebilir? Allah'u ve <gülüyor> Rasûlühü alem. a'lem. Çünkü bu şeridir bir konu. Devam edelim. Bilgileri insanların genelinden gizleyerek, onlardan sadece bazılarına vermenin caiz oluşu. Evet. Yani bakıyorsun Ashaptan ileri gelen bir sürü sahaba var. Aleyhisselatü Vesselam onların çoğuna bunu ne yapmamış? Evet. Bindirmemiş. Aralarından muadir yüce etmiş Ona haber vermiş. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merkebinin arkasına başkasına bindirmesiyle alçak gönüllülüğü. Evet. Tevazusu. Alçak gönüllülüğü. Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsun evinde ev işi işini yatıyor. Ashabıyla beraber aç kalıyor. Ashabının önüne yaptığı elbiselerle çıkıyor ki elbisesinin üzerinde yeni yıkanmış meliyemizi var. Bakıyorsun ile birlikte asabiyle birlikte beraber süt içiyor. Sona o ok kalıyor. En sona içiyor. Yani Cevazun'un en güzel örneği. Bu da bizim için örnek olmalı. Yani aleyhissalatü vesselam bugün yaşayan, bugünden önce yaşamış tarikat çeylerine baktığınız zaman onların hayatıyla ne kadar onların züft içinde takva içinde ne kadar mütevazı olduğu bize anlatılmaya çalışsa bile aleyhissalatü vesselamın tevazusunu görünce onların tevazu sahibi olduğunu, kibir içinde yaşadığı insanlar olduğunu ne yapıyorsunuz? Adamlar gibi jipe biniyor geziyor, Anladım. etrafında formu onar adamın yanına muridlere ulaşmak istese ulaşamıyor ne yiyor ne içiyor değil mi? Yani aleyhissalatü vesselam olduğunca elinden geldiğince abd, kul olarak insanlara gözükmeye çalışırken Öbür günler, ellerinden geldiğince olağanüstü, hata etmeyen, ulaşılması zor, eksiksiz insan suretine ne yapmaya çalışıyorlar? Çıkmaya özen gösteriyorlar, evet. Hayvanın tersine birisinin alınarak iki kişi buradan binilebilecek. Hayvanın arka tarafını terseyebilirsiniz, başkasını da bindiriyor, evet. Muaz bin Cebel radıyallahu hanım fazileti. Evet. Ondan önce bir şey de almak lazım. Yok. yok. 23. Şey 23. 23. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın fazileti. Tamam. Evet. Da, bu meselenin ne derece büyük bir öneme sahip olduğu. Tamam. Bu meselenin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu. Yani tevhidin ne kadar önemli olduğu. Bunun çünkü karşılığı olarak verilen şey ne kadar <gülüyor> büyükse... <gülüyor> onunla ilgili olan tevhidten yani ne bir o kadar büyüktür. Evet arkadaşlar bugün ikinci bağlumuza geleceğiz. İkinci bağlumuzu okulayacağız. İkinci bağlumuzda Şimdi bağla diyor ki müellif rahimahullah "Babu fadl babun fadlu tevhid ve ma yukeffiru minedzunub" Tevhidin fazileti. Tevhidin değeri ve günahlara kesaret oluşur. Günahları affedici oluşur. <gülüyor> Devamlı belih rahmeullah hemen Allah Teala'nın Enam suresinin 80. ayetini zikrediyor. Diyor ki: "Ellezine amenu ve lem yelbisu imanuhum bizulm. Ulaihe lehumul emn ve hum muhtedun." 82. O 80. 82. ayet. "Ellezine amenu" İman edenler falan yel bir <gülüyor> su ve imanlarına zulmü bulaştırmayanlar iman edenler ve imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya ula <gülüyor> iktele Allah bari diyor ki, onlara ne vardır yani. güvenlik vardır emniyet vardır hum <gülüyor> muhtedun onlar doğruya ulaştırılmış hidayete erdirilmiş insanlardır şimdi. Yani güvenliğe ulaşmak ve hidayete erdirilmenin şartı olarak ayette ne zikrediliyor? İman, İman edip ne yapmamak? Zulm ulaştırmamak. Zulm ulaştırmamak. Şimdi ashab bu ayeti duyunca diyorlar ki ey Allah'ın Resulü hangimiz yani zulmetmedi ki? Hangimiz sizin işlediği zulüm yok ki yani? Herkesin kendine yaptığı bir zulüm var yani İnsanın temmiye hakkı nedir? Zulümdür. Başkasının hakkını yemez nedir? Zulümdür. Tabeler bunu genel manada bir zulüm olarak anlıyorlar. Allah Resulü Vesselam onlara diyor ki O diyor sizin söylediğiniz gibi değil. Neyse kemâ tekûlûn Sizin dediğiniz gibi değil yani o zulüm. O zulümün tefsiri sizin anladığınızdan farklı. Daha da diyor ki O diyor siz diyor Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan Lokman'ın diyor çocuğuna olan vasiyetini tavsiyesini duydunuz mu? Diyor. Ne diyor Lokman çocuğuna? Ya bu ne? La tuşrik billah inne şirke le azim Ey evlat! Allah'a ortak koşma zira şirk koşmak ortak koşmak en büyük zulümdür. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayetine teksir ediyor zulüm kelimesini şirk olarak açıklıyor. Yani Allah'a şirk koşmayan, tevhidine, ibadetine şirk bulaştırmayan insan neyle, neyle müjdeleniyor? Evet. Emniyetle, güvenlikle ve hidayete erdirilmekle. Deniyor ki yani dünyada güven içinde olmak, burada güven güven içinde olması, emniyet içinde olması yani dünyada. Hidayete erdirilmiş, doğruya erdirilmiş olmak nerede? ahirette. Sonuç olarak da nereye girmesi? Kişinin cennete girmesi. Bu ayet de bize gösteriyor ki arkadaşlar tevhidin çok büyük bir fazileti var. Müellik de zaten bu bab olarak tevhidin fazileti ve günahlara kefaret oluşu babını yazıp hemen akabinde bu ayeti zikretmesinin sebebi size neyi gösteriyor? Tevhidin değerinin faziletinin çok önemli ve çok bir yere önemli bir yere sahip olduğu. Sonra devam ve ellif rahimahullah hadis getiriyor. Diyor ki an ubadet ibni Samit radıyallahu anh ubadet ibni Samit'ten rivayet olunduğuna göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Mânşe ile ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh Kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilahın olmadığına ve yalnızca ibadete layık olanın Allah olduğuna onun bir ortağı olmadığına şahitlik ederse ve anne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulü olduğuna şahitlik ederse ve amm İsa Abdullah ve İsa'nın Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahitlik ederse ve kelimesi alka onu Meryem. Meryem'e koyduğu bir kelimesi olduğuna inanırsa, şahitlik ederse. Saruhun min ve onun katından bir ruh olduğuna inanırsa, şahitlik ederse ne olur? vel cennete hak ve cennetin hak olduğuna inanırsa vel nara hak ve ateşin hak olduğuna inanırsa edhalehullahu cennete ala ma min minel amel allah Teala o kimseyi bunlara şahitlik tuttuğu takdirde, bunlara şahit olduğu takdirde yaptığı ameller ne olursa olsun bu kimseyi ne haber? Cennete. cennete sokar. Şimdi teker teker alalım. Demek ki <gülüyor> Maşed Allahu ilahe illallah vahdehu la şerike layık, hak ilahın yalnızca Allah olduğuna ve ortağı olmadığına bir kişi şahit olursa Biz bunu derslerinde çok açıkladık hatırlarsanız. yani kelime-i tevhid Mekke'li müşrikler tarafından manası bilinen bir kelimeydi. Hem lafızlarıyla bilinen hem manasıyla bilinen bir kelimeydi. Zaten ondan dolayı bunlardan yapmadılar. Bu kelimeyi söylemeliler. Ama bugünün insanları tarafından bu kelime lafzı olarak telaffuz edilse de söylense de manası olarak ne yapılmakta? Bilinmemekte. Bu hadisde bize neyi anlatıyor? İşte kim allah Teala'nın ibadete layık hak tek ilah olduğuna ve onun hiçbir orta olmadığına şahitlik eder. Şart bu. Şart değil. Kim la ilahe illallah derse değil. Yani evet kim la ilahe illallah derse cennete girecek. Ama nasıl bir şekilde la ilahe illallah derse. Şimdi gelecek hadislerde Yaptığı misalike vec Allah diye diri ayette. Allah'ın izniyle Allah ne vak Umarız ağlar. Başka bir rivayette sıdkan min kalbihi kalbinden doğru, doğru tasdik ederek. Yani Bunlar hep la ilahe illallah şartları açıklamıştık. Ve enne Muhammeden abduhu ve resulu. Peki şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bakın önce abduhu. Onun kulu olduğuna sonra Rasuluhu Onun elçisi olduğuna inanırsa Allah diyor ki Abduh'un kelimesi Onun abd olduğunu anlatmak ilah olmadığını, ibadet olunmaması gerektiğini Anlatmak için söylenmiştir Önce bunu kabul edecekler Onun abd Abdun o La yu'ubed Ne yapılmaz ona? İbadet edilmez, ibadet olmaz Kul la amdekunekum Nef'an Doğru. Ben sizler için bir zarar ya da fayda vermeye sahip değilim. değilim. Malik. Değilim. değilim. değilim. Ben sizler gibi bir keserim yuha ileyye. Ancak benim bir vazifem var. O da ne? Bana vahiy geliyor. Vahiy olunur. Ve rasûluhu İfadesi neyi bize anlatıyor? Rasuldür. İttiba edilir. İsyan edilmez. Haber verdikleri tasdik olunur. تَفْتِقُوا ف۪ي مَا أَخْبَرُ Ondan sonra yasakladığı şeylerden kaçınılır. Emretti emrettik şeyler اِمْتِسَالُ مَا اَمَرُ Emretti şeyler imtisar olarak takdik edilir. Allah allah Ve allah Teala'ya ancak yani gösterdi. onun gösterdiği şekilde ibadet edilir. Bu da şekilde Allah-u Rasul Resul olduğu Kabul edilerek iman ediyor. Ben Allah'ın Resulü'ne iman ediyorum ama Allah diyor ki böyle demiş ama İsa inmeyecek. Çünkü hadisler diyor akide delil teşkil etmez. Aynen böyle diyor adam. Bakıyorsun ki yasaklarını yap uzak el çekmiyor. Emrettiklerini yöne getirmiyor. Allah'a onun göstermiş olduğu yolda ve metotla ibadet etmiyor. Yani bu insan ne yapmış olur? Dille ancak bu Resulü'ne iman etmeyi söylemiş olur. Şahadet etmiş olur. Ve, ''Ve enne İsa Abdullah'' ''Ve İsa'nın Allah'ın ne olduğunu en azaltısı?'' ''Kudukku'' ''Ve Resuluhu'' ''Ve onun elçisi olduğuna'' ''Ve kerimetuhu'' ''Ve allah Taala'nın Teala'nın neyi?'' Tabi kelimesi burada ne? allah Taala'nın işte bu şeyler Hristiyanlar buradan hareketle buradan çıkarak onun Allah'tan olduğunu çünkü Allah'ın kelimesi onun neyi diyorlar? Bir sıfatıdır. Eğer İsa da onun kelimesi ise yani Allah'ın bir nedir? Sıfatıdır. Yani diyor ki Allah'ın neyidir? Oğludur. Ondan bir parçadır diyorlar. Peki doğru nasıl anlamamız gerekiyor. Allah'ın kelimesi demek ne demek? Diyor ki rahmetinden ben İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam biliyorsunuz diğer insanlara nazaran diğer insanlara göre babasız meydana geldi. Annesinin kanında meydana geldi doğdu. Öyle değil mi? Nasıl oldu bu? Allah Teala ne yaptı, ne emretti? Oldu, oldu. Ne dedi? Oldu, oldu. Kun. Kun değil. Kun. Tamam mı? Kun dedi. Yani ne demek kun? Ol. Ve İsa Aleyhisselam ne oldu? oldu? Oldu. Şimdi İsa Aleyhisselam kun mu? Yani ol, Allah'ın ol kelimesi mi? Yoksa ol kelimesiyle doğan, meydana gelen bir mahluk mu? Mahluk. İkincisi değil mi? Yani hiçbir akıllı insan, onun kun, yani ol olduğunu ne yapamaz? İddiar söyleyemez. O halde, o halde, İsa aleyhisselam hangi bakımdan Allah'ın kelimesidir? Onun kun, yani kelimesi mucibince ol emri mucibinde dünyaya gelmesi bakımından nedir? Onun kelimesidir. Ancak onun kendi kelimesi olan kun yani ol değildir. Anladık mı onu? Evet. Hiç insan demez. İsa aleyhisselam ol, kun. Öyle değil mi? İsa aleyhisselam allah Teala'nın ol emrinin gereği mucibisinin de sonucu. sonucu olarak dünyaya gelmiş bir mahluk. Mahluktur. Bu yüzden de ne diyoruz? O Allah-u bu bakımlar neydir? Kerimesidir. Allah-u buna dikkat çekiyor ayette. dinle مَثَلَ إِيْسَا إِنَّ اللّٰهُ Adem. İsa'nın meseli İsa'nın örneği Adem'in örneği gibidir. Adem'in aynısıdır. خَلَقَهُ min تُرَابِ Allah onu da ne yapmıştır? Topraktan yaratmıştır. ثُمَّ قَالَ lehu. Sonra ne demiştir? Ol, Ol demiştir. O da Olur. olmuştur. Ama İsa ne değildir? Ol değildir. değildir. Bu halde İsa Allah'ın bu manada kelimesi değildir. Yani allah Teala'nın bir, bir parçası değildir. Bunu söyleyen adam neye ters düşmüştür? Aletin gerçeğine, mefhumuna ters Düşmüştür yani kimse deme. İsa kundur. İsa kundaydır. İsa kum ile olan meydana gelen bir mahkumdu. Meryem Aleyhisselam kavmine geldiğinde hamile olarak geldiğinde, kanında onu taşıyarak geldiğinde, kavmine ona ne diyor? Ya Meryem, ne kadar ciddi şey Sen çok çirkin bir şey getirdin. Yani, hamile geldin, ki sen adanmış, ibadete adanmış bir ya, oh Harun diyor. Ey Harun'un kardeşi! Mâ kâin ne'ebûti. Senin baban imbra'a sev'in. Kötü adam değildi. Meryem'e diyor, senin baban kötü adam değildi. Meryem'e diyor, senin baban kötü annen de kötü kadın değildi. Tabii Ne diyor Meryem Aleyhisselam? Buna cevap alır. Fa işarat ilayi. Kimi işaret ediyor? Meryem Ne böyle işaret ediyor? "Kâl u kârifenu kâlimu man tanhîl mahbûsabiliya. Beşikte duran bebekleriz nasıl konuşacak? Allah'ı diye nasıl konuşalım böyle ki? Kâl e inni Abdullah, İsa Aleyhisselam onlarla konuşuyor. Diyor ki, Kâl e inni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Ta taniel kitaba ve جعلni nabiyya. Allah bana ne yaptı? Kitabı verdi. İncil verdi. Zebur'u verdi. Nübüvvet verdi. Beni nebi kıldı. Ve جعلni mubaraken aynama kunt. Yani ne oldu? Nereye gidersen beni ne yaptı? Mübarek kıldı. Ama bana va oçani ile salat ve hay olduğum, hayatta olduğum sürece bana ne yaptı? Namazı ve zekatı <gülüyor> emretti, vasiyet etti, oldu? Ve barrem bir valideti ne yaptı bana? Anneme itaatkar olmamı emretti. Ve len nece'anni cebbaren şakiyya beni ne yapmadı? Azgın, bedbaht kılmadı, zorla kılmadı. Ve selamu aleyye yevme uriftu ve yevme emutu ve yevme uba'atı hayye sorduğum güne öleceğim ve tekrardan dirileceğim, dirileceğim güne Selam olsun. Zalik Eysa Meryem, Kavulul Hak, Ledi fiy temtulun. İşte Eysa budur ki Allah bana. Zin hakkında iftirağa düştünüz, ayrılar düştünüz konuyla ilgili hak size budur. Ne diyor da? Ne diyor? İmni Abdullah. Onun için gerçekten bu ayeti okuyup da Meryem sözüne bu ayet okuyup da birçok e, Müslüman olmuş Rastiyam var. Çünkü etkileyici ayetler. Yani bu ayetler İsa Aleyhisselam'ın kundakta bir bebek olduğu ve Allah'ın kulu olduğunu ifade ediyor. Çok açık. İsa Aleyhisselam da Allah Teala'nın bir kuldur. Ve ruhun onun katından bir ruhtur. Ne demek bu onun katından bir ruhtur? Yani Allah Teala'ya arkadaşlar ifade edilen Allah Teala'ya nispet edilen şeyler farklı farklıdır. Mesela Allah'ın yüzü, Allah'ın eli, diye. bazı vasıflar vardır, sıfatlar vardır. Bunlar sadece vesabizeli olarak anlaşılır. allah Teala'nın sıfatları olarak ne yapılır? Anlaşılır. anlaşılır. Ama allah Teala kendisine ne yapabilir? Bazen mahlukattan bir takım şeyleri ispat, ispat edebilir, izafe edebilir. Diyabilir ki allah Teala, beytullah. Allah'ın evet. evi. Nakatullah Allah'ın evet. devleti gibi değil mi? Ben, Abdullah Allah'ın allah kulu gibi. Bu allah Teala'nın kendisine nispet ettiği, izafe ettiği bu vasıf olmayan bilakis ayan denilen yani zat denilen şeyler, cisim denilen şeyler bunlar. allah Teala'ya nispeti hangi bakımda nispettir? Değil, <Gülüyor> şereflendirme bakımından şereflendirdiğinden dolayı, Allah ona değer verdiğinden dolayı bunları kendine ne yapar? İzafeder, eder. İzaf ede, bir de allah Teala'nın bununla bağlı olarak bu, bu bağlamda mahlukatında bulunan bazı şeyler vardır. E, manalar vardır, bağlı sıfatlar vardır. Mesela ruh gibi. Bunu Allah-u Teala ne yapabilir? Kendine nispet edebilir, izafe edebilir. Mesela ruh, İsa İsa'da olan nedir bir? niteliktir, vasıftır, değil mi? Allah-u onu kendisine nispet ettiği zaman ve ruhun minhu, onun katından bir ruh dediği zaman bu ne anlaşılır? Allah'ın kendi ruhu mu? <gülüyor> Hayır. Peki Allah-u bunu kendine niye izafe eder? <gülüyor> Demirinden söylediğim gibi, ona değer verdiğinden dolayı. Ona şeref verdiğinden dolayı Allah bunu ne yapar? Kendisinden nispet eder. Yoksa vahdeti vücutçuların dediği gibi, kululcuların dediği gibi, yani allah ara'nın Teala'nın ruhu nerededir? Yani mesela bazıları değil <gülüyor> İsa Allah'ın ruhudur. Gibi şeyler söyleyerek Allah'ın kendi ruhundan ona üstlerini ne yaparlar? İnanırlar. inanırlar bu yanlış bir görüştür yanlış bir anlayıştır <gülüyor> dediğimiz gibi eli sünnetlerce bunu bu şekilde açıklamışlar <gülüyor> ve kim cennetin hak olduğuna cennetin hak olduğuna ve ateşin hak olduğuna inanırsa adkallahul cennet ala Allah bana ne var son bunlara inanan kimseyi yapmış olduğu amellerine olursa olsun onu cennete sokar. Daha sonra müellif rahimehullah Esmal radıyallahu anh hadis-i nakle bin Malik radıyallahu anhu. Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Fe inna Allah harra ma'a'l-nar. Men kâle lâ ilâhe illallah, yetegî bizâlike" Vechallah. Kim Allah'ın yüzünü arzulayarak. Yüzünü ittiga ederek. Onun o sıfatını umarız. Bunun manası nedir? Bunun ne için kullanır? Allah'ın yüzünü ummak? Bir kere bu hadis'te ne var? Allah'ın yüz sıfatı var. Yani Allah için bir yüz sıfatı ne yapılır? İspat edilir. Allah'ın kendine layık teşvikten uzak. Neyi vardır bir? Yüzü vardır. Keykesini biz ne anlamayız? Peki Allah'ın yüzünü istemek nedir? Onun rızasını olmak, rızasını ne yapmak? Salet etmektir. Kim Allah'ın yüzünü umarak yani ihlaslı olarak diyor bunlar. İhlas ile. La ilahe illallah derse Allah onu ne yapar? Ateşe haram kıl. Ateşe haram kılmak diyor ki iki türlüdür. Bir mutlak olarak haram kılınmak var. Yani ateş sana Haram. Yani sen hiç ateşe görmeden direkt evet. yani ateşe girmeden zenefe gireceksin. Buna ne diyoruz? Mutlak tahrim diyoruz. Mutlak olarak. Bir de var ki senin ateşe girme şeyin var. Yani girmeyi hak edecek günahlar işlemişsin. Oraya gireceksin. Azabı göreceksin. Ama ondan sonra evet. artık zeyhennem ceh sana ne olacak? Tamam. Haram olacak. Zenefe gireceksin. Hangi şartla ister mutlak tahrim olsun, ister mutlak olmayan girip çıktıktan sonra ateşin sana haram kılınması olsun. Bunun şahsı ne? Allah'a Allah'ın yüzünü umarak yani ihlas ile la ilahe illallah yapmak? İsmail. Önce söylemek. Önce itikad etmek, sonra söylemek. Yeneğimizi amel etmek. Bu hadisin farklı lafızlarda başka rivayetleri var. Bu hadisten Muradın bu hadisin maksadının ne olduğunu bize daha anlatıyor Çünkü bazıları bu hadiste geçen men gâle la ilahe illallah et kim la ilahe illallah derse Allah ateşi ona haram kılar ifadesinden yani kim la ilahe illallah derse ifadesine takılıp şunu demekteler şunu diyebilmekteler insan diliyle la ilahe illallah dediğinde iş bitmiştir Yeter. Amel işlemesine gerek yok. Kim diyor bunun? Bu fırkasın bunlar? Mürziye. Mürziye bunlar. Mürziyeler ne yapmakta var? Mürziyeler farklı farklı kategorilerde değerlendirilse, farklı farklı gruplara ayrılmış topluluklardır. Onlar amellerini ne yapmazlar? İmanın görmezler. Amelleri imandan görmez, saymazlar. Kimi der ki iman la ilahe illallah demektir, dil ve zulmete yeter. Kimi dermektedir ki kalplerine nedir? Bilmek. Kalple bilmek. Ama bizler hadislerin yani sadece bu hadislerin üzerinden gitsek bile amelin imandan olduğunu gösteren ayetleri ve diğer hadisleri bir kenara bırakıp da bu hadis üzerinden gitsek bile amellerin imandan olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani mesela Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Muaz böyle Ya Muaz sesleniyor Muaz'a. Muaz ki Lebbeke ya Rasulallah. Buyur ey Allah'ın Rasulü. Lebbeke la sa'deyk. Buyur ey Allah'ın Rasulü. Dinliyorum. Ya Muad. Yine, üç kere tekrarlıyor bunu. Üç kere. Allah Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam tekrarladıkça o da tekrarlıyor bu şekilde üç kere. Sonra diyor ki Allah Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Mâ min ahadim yeşhedü en la ilahe illallah enne Muhammeden Rasulullah sızk kalbini kalbihi illa harranahu allahu alennar kim? Kalbinden sızk ile. Bak bir şartlar yani. Demek ki zirme söylemek ne diyeyim? kalbinden sul bir doğru şey. biçimle ile la ilahe illallah der ve Muhammedun Resulullah derse Allah ona bak ona ateşi haram kılar sonra başka bir der menna kıyallah la yüşku bi cennet kim Allah'a ortak koşmadan şirk koşmadan Allah'a kavuşursa ulaşırsa sakalen cennet cennete girer bazı ki insanlara yine bize insanlara bunu müjdeleyin mi? Aleykümselam. Hayır, bunu yapma insanlara müjdeleme. Bu ve bunun arasındaki benzer hadisler bize neyi gösteriyor? Bir ile söylemenin tek başına yeterli olmayacağını, bunun ihlas ile söylenmesi gerektiğini, yakin ile söylenmesi gerektiğini, muhabbet ile, sıdk ile söylenmesi gerektiğini bizlere ne yapıyor? Anlatıyor. Hatta Allah diyor ki, yani insan sahibi diliyle bunu söylese, bunun aksi olan güdapları işlete, o insan öyle bir hale gelir ki diyor artık bunu diliyle söylemek bu adamın diline ne var? Ağır gelir. Hani bazen diyor ki dersteğinizde. Allah bazı insanları öyle mahrum bırakıyor ki adam hayatında la ilahe illallah dememiş ya. Hayat da demiş ondan sonra bir daha dememiş. Hayatından çıkmış yani. Böyle insanlar çok değil mi yani? Hani biz bazen kendimizi gaflet ehli olarak sayıp diyoruz ki, ya bugün kaç kere acaba la ilahe illallah dedim 10 kere mi 15 kere mi yani kere mi ya işte insan bazen diyor yani kaç kere dedim hiç demedim mi acaba diyor ki aileler, kişinin günahları çoğaldıkça bunun bununla zikri azalır kalbindeki bu selimenin heybeti marifeti, sıdkı, ihlası Düş. azalır, düşer kişi diyor salih amelleri kötü görmeye başlar ya salih amelleri tüketiriyor, ona yönelemez. Salih ameller ayrı, ağır gelmeye başlar. Ondan sonra, yani bu adam kendini düzeltmezse, toplamazsa, belki de kalbinden tamamen bunu yapabilir, silinip gidebiliriz. Ne sıfır kalır, ne ihlas kalır, ne yakin kalır, ne amel kalır. Devamlılar, Zâellif Rahimahullah, Abu Sa'id el-Kudri'den rivayet onların hadisi getiriyor. Diyor ki Abu Sa'id el khudri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Mu e, Musa e, aleyhi ve sellem kâle Musa Ya Rab allimli şey'en ezkûke ve ed'ûke bi'hi Musa aleyhi diyor ki Allah sallallahu sellem, Ey Rabbim seni zikredeceğim ve sana dua edeceğim bir şey ver Allah sana diyor ki Kal, Kul ya Musa la ilahe illallah. Allah sana diyor ki Musa aleyhisselam'a Ey Musa la ilahe illallah de. La ilahe illallah Kal, musa ki, ya Musa ya Rab kulle ibâdike yekûlûne hâdâ. Senin bütün kullanın bunu, bunu ne yapıyor? Söylüyor. Söylüyor. Yani musa bunu kastettiği burada şey La ilahe illallah küçümsemek değil. Ney burada Musa aleyhisselamın kastettiniz? Al. Al. Kendine hususi, kendine özel bir şey istiyor. Ondan sonra da anlatıyor ki, herkese devamında Ya Musa, ey Musa <gülüyor> lew enne s-semâvâti s-seb'a ve-amirehunne -ve gayri ve-aradîn-es-seb'a fi-kiffe Şayet yedi kat sema ve yedi kat temanın sakinleri. Ben, benim dışındaki diğer sakinleri. Ve yedi kat yer tartının terazinin bir kefesinde olsa Vela la ilahe illallah fîkübfe ve la illallah kelimesi tartının bir köşesinde olsa, bir tarafında olsa le mâ lesbihin ve la ilahe illallah <gülüyor> la ilahe illallah kelimesi. Tevit kelimesi ne yapar? Ağır, Ağır. Ağır gelir. Ağır basar. Diğerlerden ya. Yani burada ne ifade ediliyor? Burada La ilahe illallah kelimesinin ne kadar faziletli olduğunu müellif tek. ki bu bölümün başlığını ne demişti? Babun sabbut Tevhid. Tevhidi fazileti bak. Bu hadisi zayıf gören bazı insanlar çıkmış. Ancak bu hadis diğer şahitleriyle rivayet olan diğer yollarıyla ki Nuh Aleyhisselam'ın önce çocuğuna da bunu vasiyet ettiği rivayeti de var. Ki alimler bunları e, bu şahitleri hep bir arada topladıkları zaman bu hadise hasen demektiler. E, bu hadisi e, sahih görenler arasında birçok alim var. Yani Hafız İbni Hacer bu hadisi sahih görmüş. Hakim sahih görmüş. Ve bir, ne yapmış onu? Onun e, sıhhatini tasdiklemiş, onaylamış. Sana yani bu hadis inşallah hasen bir hadistir. Bu hadiste gördüğünüz gibi anladığınız, duyduğunuz üzere La İlahe illallahın neyi var? Fazileti var. O kadar çok ki, bakın, düşünebiliyor musunuz? Yedi kat gök ve orada Allah dışında yaşayan takimler. Orada Allah'ın dışındaki olan diğer takimler. Yani yedi kat gökte ne kadar melek var desek sayısını bize söyleyebilir misiniz? Ölüyemezsiniz değil anda ne Allah. ifade edersiniz Dersin ki semada her bir dört karışta ne var? Bir melek, bir melek var. Allah-u Teala'ya secde eden ve Allah-u Teala ya ne yapan? İbadet eden. Beytul Me'mur'a her gün kaç bin melek gidiyor? Yetmiş, Yetmiş bin. bin. Ve o melekler çıktığı zaman oradan bir daha sıra onlara zaman gelecek. veya kıyandaca kadar hiçbir zaman onlara sıra gelmeyecek. Yani yedi kat gök sakinleri demek yani sayısını bilemeyeceğimiz kadar melek topluluğu demek. Ve yedi kat göğün kendisi yedi kat yer buradan da neyi öğreniyoruz? Yeryüzü de sema gibi nedir? Yedi, kat. yedi kattır. Onun yedi kat yer yüzü yerin yedi tane katmanı yedi katı bir çetede bulunsa La ilahe illallah terazinin bir tarafında bulunsa Ne oluyor? Lan ilahil Allah, alınamaz. Ama dedik ki biz derslerde sürekli söylüyoruz bunu, yani bunun manasını bilerek saymış olduğumun geliş açısı vardır. Ne yaparak? Onları gidip onlarla amel ederek olursa ve ve Elif Rahimullah son olarak bize bize el esrabi Allah'dan bir rivayet naklederek tevhidin faziletini. Rabbinallah'a nasıl cesaret oluşunu anlatan bir hadis cites ediyor. O da şu diyor ki enes bin Malik radıyallahu anh, bin Malik biliyorsunuz uzun yaşamış, yüzesini görmüş demiyor. sahabelerden bir tanesi. Allah Rəsulullah A.S. Allah ve Allah onun malını ve veledini, çoluğunu, soyunu, sopunu ne yapıyor? diyor. Hem çok çocuğu olan, hem uzun süre yaşamış hem de zengin olmuş, bir mala sahip olmuş bir sahabe Aleyhissalatu vesselamın yani bu duası kendisi tarafın kendisi hakkında kabul olmuş bir sahabe. Ereslan diyorlar diyor ki Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Resulullah aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini yaptım, duydum. Diyor ki قال الله تعالى Allah Resulullah'ın kutsal doğru olarak diyor ki Allahu Teala şöyle dedi. Yabn Adem, ey Adem oğul. Lev atayteni liqurab al Hataya. Ey Adem oğul. Yeryüzü dolusunca, yeryüzü, yeryüzü miktarınca bana güla gelen. Sonra laqiteni la tusyiku la tusyiku Ve mela bana kavuşsan bu şekilde ölten لَأَتَيْتُكَ بِقُرَى بِهَا مَغْصِرَةً Ve ben sana yeryüzü dolusunca neyle gelirim? Masiretle gelirim. Sürüyor musunuz? Tevhidin faziletini. Mahfizlik. Yani sen Allah-u Teala'ya yeryüzü dolusunca günahla gitsen ve Allah'a ortak koşmadan tevhidle gitsen bunun karşılığı mükafatı ne arkadaşlar? Günahlarının ahlılması. Ah, Günahlarının makiret olunması. Tabi bu senin kelimeyi tevhide olan Tıtkın, iflasın, mağdılığın oranında değişir. Allah Allah'a kimi kulları var ki onları ne yapacak? Cehennemi gösterecek. Sokup da çıkartacak. Kimi kullarında var ki dileyecek. Dilemesiyle onları oradan e, sokmadan oraya çıkaracak. Sahip tövbe etmedikleri takdirde. <gülüyor> şirkin dışında olan imnaklar içinde. Evet şimdi meseleleri oku okuyalım. Yüce Allah'ın sağlığına ikram ve bağışları oldukça geniş bir şey. yani Allah'ın fazlılığı, ikramı, bağışları çok geniş. Yani görüyorsunuz ne kadar büyük faziletler var. Kelime-i diye söylediğimiz, inandığımız şey bunun karşılığına kadar büyük. Ama tabi bunu gerçekleştirmek tabi o kadar zor. Niye zor? İnsan sen bunu yapmazsa bilmez de. Yani, hani diyoruz ya, La İlahe İllallah'ın manasını bilmeyen, ki maalesef bugün insanların çoğu La ilahe illallah manasını bilmekten uzak, yoksun. Allah'tan yani bilenler, bilenler, sorduğunuz zaman bilenler diyor ki Allah'tan başka ne yoktur? ilah yoktur. Diyorsun ki Allah'tan başka ilah yoktur evet. demek açıkçası yani yaratıcı yok. Yani ızık veren yok, yani hükmeden yok. Bunlar bilenler diyor, en iyisi, katazorinin en iyisi. Hiç bilmeyen zaten ne yapmıyor, hiçbir şey çağrıştırmıyor bu kelime onda. Yani la ilahe illallah, yani la ilahe illallah. <gülüyor> Bunu da bilmiyor yani? Bir şey. yani mübarek bir kader. Şey. Yani gibi kaderin mübarek bir kendine güzel bir kendine şey i̇şte söylüyoruz. akşamları hoca camide mücahitlerken, imanlılarken söyler diyor. o hangi manaya gidiyor? Ne yapmıyor bunu? Bilmiyor. Yani bu adamlar için manasını bilmeyen ya hatta manasını bildiğini sananları yanlış bilen adamlar için bunun gereğini yapmak, gereğini yöne getirmek çok zor. Hatta bunlar bunun aksını yapmakta çoğu. Değil mi? E demek ki ya kardeşim bu adamlar durup durup bize şirk içindesiniz, şirk işliyorsunuz diyorlar. Hocalar, onların hocalarından bir tanesi böyle diyor. Ya bu Vahabiler de çıkmışlar, abiler bize, şirk koşuyorsunuz, şirk koşuyorsunuz, şirk koşuyorsunuz. Ya kardeşim biz hiç Allah'la beraber hızlık veren, yaratan vardır, dedik de mi? Müşrik olalım. Diyerek bu kelime hakkındaki cehaletini ne yapıyor? Ortaya koyup sergiliyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müşrik dediği hatbettiği, savaş ettiği insanlar dahi Allah'tan başka yaratıcı vardır, yıldızlık veren vardır, yağmur yadıran vardır ne de dememiştir. Yani onun için onları senin bu korktuğun, şirk şey zannettiğin şey müşrik yapmamış. Senin o bilmediğin, cahil kaldığın aksini işledin. rabısa yaptığın, medet olunduğun, yardım istediğin konular onları nasıl müşrik yaptıysa, senin de ne var? Müşrik yapar. Evet. Allah katındaki tevhid, karşılığındaki sevabın bolluğu. Evet, Allah katındaki tevhidin karşılığındaki sevap ne kadar bolluğu? Görüyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Tevhid, sevapların yanı sıra tevhid, günahlar içinde kefarettir. Evet, tevhid, günahlar içinde kefarettir. Tabii söyleyelim, ihlası, bunun manasını bilişi. Zaten bu orantılı diyor halinde. Yani bir insan gerçekten, gerçekten, şükredilmeyi tevhidi, hakkıyla, kalbine yerleştirdiyse, ihlasıyla, hadislerde geldiği gibi, sudkıyla, bunu söylerken, Allah'ın yüzünü olmuyorsa, arzulayarak, bunu söylediyse, bu direkt nereye, nereye yansıyacak? Aynen. Amele yansıyacak. Yani harama bakamayacak, utanacak, haramdan korkacak. salih amellere, yarışacak, koşacak. Bu kalpteki bu oran azaldıksa da, ne olacak? Bu kelime dile, Ağır gelecek, bu kelimenin doğurması gereken ameller, salih ameller kişiye Ağır gelecek Yani, bir adam düşünün gece kalkıp ikide, üçte tehecize kalkıyor, bir tane namaz kılıyor Bir adam da düşünün ki Bu amel, ona dünyanın en ağır ameli Neden kaynaklanıyor? Bu kelimenin kardeşi olan Yerinden, ihlasından, tutkından kaynaklanıyor, evet Enam türetinde yer alan meskül ayetin teskiri Evet bu bin sabit sabiyallah va hadisinde geçen 5 konu üzerinde iyice düşünmelisiniz. Evet. Feram suresinin keyfeti neydi arkadaşlar? Bu ayetleri verleyin. iman <gülüyor> imanuhum İman edip ona zulüm bulaştırmayanlara ne vardır? Güvenlik, emniyet vardır ve onlar hidayete doğru yola erdirilmiştir Evet. Ubade bin Samit evet. radıyallahu anh'ın hadisinde geçen beş konu üzerinde yice düşünürüz. Beş konu idi Şahadetan. Yani Allah'a ve Resulüne ne yapmak? Şahit. Şahitlik evet. etmek. Tatliliyle ayrıntısıyla. İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu kabul etmek. Ee, cennetin hak olduğuna, ateşin hak olduğuna inanmak. Bunlar çok önemli meseleler. Evet. Ubade bin Samit ile... Hı. İtban radıyallahu anhüme hadisleri sonrasında evet. sonraki rivayetlerle birleştirildiğinde evet. La ilahe illallah sözünün anlamı senin için hiç açıklığa kavuşur evet. ve yanılgıya düşen mağdurların hatasını açıklananlar. Dediğimiz gibi yani bu hadisleri iki Ubadet Müstahmet'in rivayet etmiş olduğu hadisle İtban hadisini yan yana koyduğunuz zaman La ilahe illallah'ın sadece dil ile söylendiğinde kişiyi kurtaracağı manası çıkmaz. Bu sefer anlaşıldığında, okunduğunda, diğer rivayetlerle toplandığında ortaya çıkan gerçek şudur. Bu kelime ne olacak? Fıskıyla, iflas ile, ile muhabbet ile, yakin ile şüphesiz bir şekilde söylenecek. Evet. İbn Abdiyullah'ın hadisindeki şart üzerinde durulması gereken husus farzdır. Evet. Nedir bu şart? Ya <gülüyor> tıbi bizleri Allah. Rivayetteki. Kim Allah'ın nüzulü arzulayarak la ilahe illallah der. Bu şart çok önemli bir şart. Evet. La ilahe illallah'ın fazileti hakkındaki uyarıyan peygamberlerin de ihtiyaç duydukları. Evet peygamberler dahi buna ihtiyaç duyuyorsa yani Musa aleyhisselam bile ne yapıp onu bu şekilde yönlendiriyorsa bizler nasıl? Sürekli bunu kendi aramızda ne yapacağız? Müzakere edeceğiz, müdarefe edeceğiz, tekrarlayacağız. La ilahe illallah o kadar büyük bir kelime ki gördünüz faziletini. Evet. Üzerinde düşünülmesi gereken şeylerden bir diğeri de hmm. La ilahe illallah kelimesi hmm. Bütün yaratılmışlardan daha ağır olmasına rağmen hmm. Birçok insanın terazisinde hafif gelecektir He, Bu da ayrı bir soru yani bu kelime o kadar ağır Terazideki yeri o kadar ağırken Kim insanlar söyleyecek ki Onun terazisinde bakacaksın Ona rağmen yani düşünebiliyor musunuz? Yani teraziye La ilahe illallah söyle, söyleyen adamın bu ameli normalde konulduğunda karşı taraftaki günahların ağırlığı yedi kat katla kat, yedi kat sakinleriyle birlikte Allah dışındaki ve yedi kat gök kadar bir günah ağırlığı olsa La ilahe illallah normalde ne yapması lazım onu Ağır, Ağır gelmesi lazım. Ama demek ki bazı insanlar olacak ki onların söylediği La İlahe illallah ne yapmayacak? Ağır gelmeyecek. Öbür tamam ağır gelecek ve ateşe hak edecek belki de bu Sebep? sebebi birçok. Kalpten sıdkı gele söylememekten kaynaklanabilir. İhlas ile söylememekten kaynaklanabilir. Yakin olarak söylememekten şunu görüyoruz. Aynen. İlim bilmeden, manasını kabul etmeden. Yani şunu adam sabah kadar kavgıyor beş bin defa La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah diyor başa sıkışıyor, yetişen şeyhim diyor. Bunu söylediği la ilahe illallah terazze ne yapacak? Hiçbir ağırlığı olmayacak. Evet, evet. Yerlerin de gökler gibi yedi kat olduğunun bildirilmesi Evet, Allah-u Teala Muhminy'in sureti 6. ayette de zaten buna işaret ediyor diyor alimler. Evet, ne diyor orada? Allah'ın dediği, pardon Talak Suresi 12. ayet. Allah-u Teala diyor ki, Talak Suresi 12. ayet Allahu u Teala diyor ki, ve Suresi 12. ayette. Allah-u Teala diyor Allah-u yedi kat göğü ve onun misli benzeri olan yeri yaratmıştır. Yani diyorlar buradaki benzerlik hangi makumdan benzerlik? Kat, kat, kat olarak diyorlar. Sayılan tepsilere göre. Sayı olarak katmanlar olarak. Burada da sanki ne vardır diyorlar. Yerin yedi kat olduğunu bir işaret vardır. Evet. Onların yani göklerin varlıklarla yani meleklerle şenlendirilmiş olması. Evet. Melekler yani gökte yaşayan var? Sakinler var. Melekler var. Evet. Eşarilerin benimsediğinin aksine İlahi sıfatların kabul edilmesi. Evet. E, burada müellif Allah'ın yüzünü umarak diye getirmiş olduğumuz hadiste şuna değiniyor. Yani allah Teala'nın ispat edilmesi gereken yine Allah'ın kendi haber verdiği, Resulü'nün diliyle haber verdiği bazı neler vardır? Sıfatları, Sıfatları vardır. Şunlardan bir tanesi Allah-u Teala'nın neyidir? Vezhidir. Vezhidir. Kendine layık bir şekilde allah Teala'nın neyi vardır? Vezhidir. Bir yüzü vardır. Vezhi vardır. Yüzü vardır. Ama eşarıyla e bazı El yazması rüskalarda şeyhe ait bazı el yazması rüskalarda Muaddile diye ifade etmiş şey. Yani Muaddile'nin aksine neydi Muaddile? Kim bunların Muaddile? Evet, İttar yani. edenler. Evet, yani. Allah-u Teala'nın sıfatlarını ne yapanlar? Tatiha İttar, İttar edenler, inkar edenlerin aksine Allah-u Teala'nın ispat ettiği sıfatları vardır. Evet. Enes evet, radiyallahu anh'ın hadisi kavrandığı takdirde hı hı. İspan radiyallahu anh'ın hadisindeki La ilahe illallah diye ve bununla Allah'ın yüzünü talep eden kişiye evet. Allah cehenneme haram kılmıştır. Sözünde şirkin terk edilmesinin kelime tevhidin diliyle söylenilmesi olmadığı anlaşılmış evet. söyledik? Evet. İsa ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve küllü olduklarının birlikte zikredilmesi Hı. Hı. Hı. üzerinde düşünülmeldir. Evet. Yani İsa Aleyhisselam da Allah'ın e, Muhammed Aleyhisselam'ın gibi bir Hristiyanların iptal ettiği gibi Allah-u değildir? O değildir. Haşa ve Yahudilerin de iptal ettiği gibi sözü gibi kötü kadın zinakar kadının çocuğu değildir. Yani İslam önleki bu konuda nedir? en ortaya tutmuş insanlardır. Evet. İsa aleyhisselam hususi olarak yükü Allah'ın kelimesi olarak anılmıştır. Evet. Yüce Allah'ın kelimesi olarak yani Allah-u Teala'nın kon Ol kelimesiyle, olmuş olmasıyla, e, diğer peygamberlerden, diğer beş yapmıştır? Evet. Agred edilmiştir. Evet. Yine İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın... Yani bu şu demek değil. Daha önceki vasıya vas vas derslerimizde söylemiştik. Yani bir e, hususta bir kimsenin öne çıkması, o hususta ona faziletler verilmesi, onun her hususta, her şeyde, genel manada diğerlerinden üstün olduğunu göstermez, göstermez öyle değil mi? Bunu bizden açıklamıştık. O konuda neyiz? Saklarız. Evet. Ama insanların en şerefli, en değerli, en öne çıkardığı kimdir desek? Muhammed, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet. Yine İsa aleyhisselamın Allah'ın katından bir ruh olduğu. Evet. Bunu da açıkladık. Cennete ve cehenneme iman etmenin fazileti. Evet. Allah onu hangi amel üze bulunursa bulunsun cennete sokar sözünün kavranılması. Evet. Ahiretteki amel terazisi mizanın iki kafesi bulunduğu, evet. iki tefesi bulunduğu. bulunduğu, iki tarafının bulunduğu, terazinin içtenen kafesi vardır, evet. Yüzü Allah hakkında ve çiğin, yani yüzünün bulunduğunun öğrenilmesi. Evet, bu, bu şekilde biz ne yaptık? Subahtan öğrendik ki, hadisler bize ifade etti ki, Allah Allah'ın kendine layık bir ney var? Yüzü. yüzü var. Nasıl bir yüzü var diye kalkıp bir eşari, bir maturiydi bize sorsak, Değerli. Senin, senin nasıl yani, sıfatı senin inat. nasıl ispat eee zatının nasılluğu olduğu keyfiyeti bilinmiyorsa Allah Teala'nın yüzünün keyfiyeti ne olacak? Bilinmez. Ya da sen ispat ettiğin işitme, ispat ettiğin görme sıfatlarının nasıl bilinmiyorsa, bilinmediği gibi Allah Teala'nın yüze yani yüz sıfatının keyfiyeti ne olacak? Bilinmez. Subhaneke Allahumme ve Feleman'da Evet Hollanda'daki arkadaşlardan <gülüyor> <gülüyor>